Düşen bir yaprağa bağladım hayatım. Olsun artık diyorum ne olacaksa. Paralı bir asker miyim neyim? Ekleyip duruyorum sabahları akşamlara. Ve kendimi arıyorum meşgul çalıyor. Gerçi söylenmez böyle şeyler ulu orta. Aşk diyor başka bir şey demiyor kalbim. Nasıl bir dostluk ki bu? Hem kadim hem de mayhoş elma tadında Sorma elim kırılsın bir daha dokunursam güneşe Kendimi de koysam ayağımın altına Yine de yetişemiyorum ey aşk omzunun hizasına Çünkü bende birikiyor her şeyin tortusu Ve ayağını kaldırıyor dünya konuşurken benimle Budanan oğullar gibiyim, sessiz ve narin. Nereye konsam geri sayım başlıyor, kurcalıyor beni bir çırağın elleri. Ah, un ufak olsam ve desem ki, ağzın tat görmesin hayat, kandırdın beni. Sorma, üstü açık araba dünya dediğin, Kılpayı kaçırılmış bir şeyin bıraktığı ardında neyse oyun ben. Yaralı Serçe, benim için dua et. Gök bir kayalık gibi şimdi üstümde. Doktor Şükrü önce oğlundan üç ayda bir reçete. Sorma. Yangın sönseydi suyla, denizler her akşam böyle yanmazdı. Acıyan bir şeyim ben buradan çok uzaklarda Ve koskocaman bir hansın sen Uğraşma bu çocukla Çünkü nasıl bir şey biliyorum itin taştan korkması Bir yastık arıyorum kuş seslerinden Mühim değil sonrası Sorma Siliniyor her şey Hatta uçurtma takılıp kalıyor güve. Yakar top oynayan melekler gördüm güneşle Ve büyük çiftçiler dağları biçen Yolundaydı her şey Ben bile yolundaydım Ama kıyıya vardığımda kendimi unuttuğumu anladım Karşı kıyıda Sorma Kaldım altında devirince kitabı Şiirler söyledim belki duyarsın diye Çığlığıydım içinde dilsiz bir şehzadenim. Sana seslendim durdum bu küçük odadan. Acımı duy, sensin pusulan benim. Ki dünya silinmiş bir harita gibi yabancı bana. Sorma, usulca uzandığında bir ceset oluyorsun öpüldükçe şımaran.